Bismihi Sübhaneh! Aziz Sıddık kardeşlerim! Bir zat, uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazmış. Kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Üç noktada şüphe edip, bir nevi itiraz gibi yanlış mana verdiği için, güya bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından ve kusurumuzu hakiki olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan, bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatını gösterip yanlışını tasfihe etmek istedim. 1. esas Risale-i Nur'un üstadı ve me'hazı ve Said'in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı ayetler bir hizbi Kur'ani suretinde bir kısım talebelerin arzuları ile kaleme alınmış. Sonra da tabedilmiş ve dört-beş mahkemenin de gösterdiği ehli vukuf ulemaları ve hatta Diyanet Riyaseti dairesi ve İstanbul'un fetva dairesindeki Tetkik-i Kütubu Diniye heyetinden hiçbir alim ve ehli vukuf ulemaları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünkü başta sahabeler ve matbu Mecmuatül Ahzab'ta bulunan Hazreti Üsame radıyallahu an hizb Kur'ani'si ki her bir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve Mecmuatül Ahzab'ın aynı cildinde İmamı Gazali'nin radıyallahu an bir Hizb-i Kur'anisî ve çok ehli velayetin kendi meşreplerine muvafık bazı sureleri ve ayetleri bir Hizb-i Mahsusu Kur'anî yaptıkları meydandadır. On sene evvel şehiden vefat eden merhum Hafız Ali gibi Nur'un kahramanlarından benim hususi birdimi ve Risale-i Nur'un üstatları ve menbaaları olan mühim ayetleri cem etmek istediler. Sonra onlara gönderdim, onlar da tabettirdiler. Çünkü herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumağa vakit bulamıyor. Fakat böyle bir hizbi Kur'anı eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle hem sevapları çok ziyade olan ayetler ve sureler içinde yazılmış. Zaten Kur'an-ı Hakimin bir mucizesi şudur ki ehli hakikattan ve kemalattan her bir meslek sahibi meşrebine muvafık Kur'an'da bir Kur'anını, bir hizbi mahsusunu, bir üstadını bulur. Güya tek bir Kur'an'da binler Kur'an var. Bu mucizenin sırrı şudur ki Kur'an-ı Hakîm'in ayetlerinin ve kelamlarının münasebetleri yalnız beraber olanlara değil belki pek çok ayetlere ve kelamlara ve kelimelere münasebeti var bakıyor. İşaratul İcaz Tefsiri Nuriye'de bu sır bir derece gösterilmiş. Demek başka kelamlara benzemez. Her bir ayet binler ayetlere bakar birer yüzü ve gözü var. Bu vaziyeti Kur'aniye çok hakaika medardırlar. Ehli Tarikat ve Ehli Hakikat'in her bir kısmı kendi mesleğine göre o külli Kur'an içinde bir mahsus hizipleri var. İşte Risale-i Nur'un hizbi Kur'anisi de o neviden birisidir. Bunu böyle neşretmek için Evliyadan olan merhum Hafız Ali bunun tab'ını acele etmek istedi. çünkü tamam Kur'an'ın, Risale-i Nur'un keşfiyatıyla hattında bir nevi mu'cize-i bulunmasından, onu tab edip bastırmak için, bu Hizb-i Kur'anî'yi bir mukaddemesi, bir müjdecisi olarak bastırdılar. Evet, şimdiki Hüsrev'in kalemiyle yazılan ve pek harika olan ve tevafuk cihetinde mu'cizatlı olan Kur'an'ımızın 15 seneden beri tab'ına çalışıyoruz ve fakat ekser nurcular fakirül hal olduğundan ve fotoğrafla tabı lazım geldiğinden ve 25 bin banknot masraf lazım olmasından Hizb-i Kur'anımız mukaddeme olarak daha evvel bu mucizeli Kur'anımızın bir müjdecisi olarak tab edildi. İşte bu mucizeli Kur'anımızı hem Diyanet Riyaseti tetkik etmiş, çok beğenmiş, hem İstanbul'daki fetva dairesindeki tetkiki mesahif uleması gayet güzel görmüş. Gayet güzelce tetkik edip musahhah olarak bize iade etmiş. İnşallah yakında bu Kur'anımız basılarak bir hediye-i nuriye olarak alemi İslam'a neşredilecektir. O kendini bildirmeyen zatın şüphe ettiği ikinci mesele. Pek çok nurcuların haddimden yüz derece ziyade husnuzanları ile benden zannettiği medar iftihar sıfatları yüz defa onların hatırlarını kırıp reddetmişim. Fakat 28 sene siyasetçiler Risale-i Nur'un sırf imani ve uhrevi mesleğini şimdiki medenileşmek fikirlerine müsait görmediklerinden 28 senedir hapislerle, mahkemelerle, tarassutlarla, asılsız isnatlarla Nurcuları ürkütmekle ve beni çürütmek cihetiyle Risale-i Nur'u neşrettirmemek için emsalsiz bir vaziyete düşmüştüm. Yarım ümmi ve ittiham altında ve nur şakirtlerini bütün bütün kaçırmamak için bana karşı methi şahsımdan reddedip, medhiniz nurlara ait olabilir. Ve gördüğünüz meziyetler benim değil, Risale-i Nur'undur. O da Kur'an-ı Hakîm'in bir hakikatinin bir tefsiridir. Ve her asırda dine ve imana tam hizmet eden mücedditler geldikleri gibi, bu acip ve komitecilik, ve şahs-ı manevi dalaletin tecavüzü zamanında bir şahs-ı manevi müceddit olmak lazım gelir. Eski zamana benzemez. Şahıs ne kadar da harika olsa, şahs-ı maneviye karşı mağlup olmak kabildir. Risale-i Nur'un o cihette bir nevi müceddit olması kabilyen muhtemel olduğundan o sıfatlar haşa benim haddim değil, belki mükerrer yazdığım gibi benim hayatım Risale-i Nur'a bir nevi çekirdek olabilir. Kur'an'ın feyziyle Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla o çekirdekten Risale-i Nur'un meyvedar, kıymetdar bir ağaç hükmüne icadı ilahiyle geçmesidir. Ben bir çekirdektim, çürüdüm, gittim. Bütün kıymet Kur'an-ı Hakîm'in manası ve hakikatli tefsiri olan Risale-i Nur'a aittir. Kendini bildirmeyen zatın üçüncü şüphesi. Büyük cihadın ve Sebilür Reşad'ın neşrettiği gibi ben ilan etmişim ki Dine, imana hizmeti ve Risale-i Nur'u değil dünya siyasetine, belki kemalat-ı maneviye ve makamatı aliyeye alet edemediğim gibi, herkesin hoş gördüğü saadeti uhreviye ve cehennemden kurtulmaya vesile etmemek ve yalnız emri ilahi ve rızai ilahiden başka hiçbir şeye alet etmemek, bu zamanda Nur'un hakiki kuvveti olan sırrı ı hakikiyi muhafaza etmeye beni mecbur etmiş ki. Sıddık-ı Ekber'in radıyallahu an dediği olan müminler cehenneme gitmemek için Allah'tan isterim benim vücudum cehennemde büyüsün ki onların yerine azap çeksin diye söylediği kutsi fedakarlığının bir zerresini ben de kendime kazandırmak için iman ile cehennemden birkaç adamın kurtulmaları için cehenneme girmeyi kabul ederim demişim. Zaten ibadet cennete girmek ve cehennemden kurtulmak için kılınmaz, bozulur belki rıza-i ilahi ve emri rabbani için yapılır. Yine Hizb-i Kur'anımızın bahsine döneriz. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın büyük bir kumandanı olan Hazreti Üsame Radiyallahu Anh bir gün hamde ait, bir gün istiğfara ait ayetler, bir gün tesbihe ait, bir gün tevekküle, bir gün de selam lafzına bir günde tevhid ve la ilahe illahu'ya ait, bir günde Rab kelimesine ait, bütün Kur'an'dan, müteferrik surelerden bir hizbi i Kur'an'i çıkarmış, kendine bir bir eylemiş. Demek böyle hizblere izni peygamberi aleyhissalatu vesselam var. Hem bizim hizbi Kur'an'ımız iman hakikatlarına dair ayetleri, hususan sureler başlarındaki ayetleri cem ettiğinden, başlarında bismillahirrahmanirrahim yazılmış. Bu hizb, Tamam Kur'an'ı okuma büyük bir şevk verir, noksaniyet vermez. Hem 20 günde okunacak arzu edilen bazı imani ayetler, bir iki günde bu hizipte okunduğundan, bir zaman bütün surelerin başında bir kısım ayetleriyle beraber Risale-i Nur'un esasları olan bazı ayatı imaniyeyi kendime vir eylemiştim. Sonra bir hizb suretine girdi. O meçul zat, izeti ilmiyeyi. Firavuncuklara karşı muhafazamı bir enaniyet tevehhüm etmiş. Nur talebelerinin hakkımda hüsnü zanlarını bütün bütün kırmadığımı bir benlik tahayyül etmiş ve iman hakikatlarına dair beyanatıma talebelerin tam itimat ve kanaatlerini temin etmek fikriyle ehli velayetin ve bazı ayatın kat'i kanaat ettiğim bine yakın emarat ve işaretlerinin izharına mecbur olduğum için bir kısmını has kardeşlerime beyan etmemi bir nevi hotfuruşluk zannetmiş Evet, bu zamanda dinsizlik hesabına, benlikleri firavunlaşmış derecede ve imana ve risale-i nur'a hücumları zamanında, onlara karşı tedafû vaziyetimizde tevazu ve mahfiyet göstermek, büyük bir cinayet ve hıyanettir. Ve o tevazu, tezellül hükmünde bir ahlak-ı rezile olur. Onlara karşı izzet-i ve şerafet-i ilmiyeyi muhafaza etmek için, kahramancasına bir sebat, bir kuvve-i maneviyeyi göstermek, acaba hiçbir vecihle hotfuruşluk olur mu? Hiçbir şöhretperestlik ve enaniyet olur mu ki, o zat öyle tevehhüm etmiş? Hem Risale-i Nur'a muhtaç ve imanını kuvvetlendirmek ve kurtarmak için nurları arayanlara karşı ki, onda üçü veya dördü şahsıma bakmayıp, nurdaki kat'î hüccetlerle iktifa ettiği gibi, beş altı tane hüccetlerin kıymetini bilmediği için benim şahsıma bakar. Acaba bizi kandırdı mı yoksa hakikat mı söylüyor diye şahsıma karşı hüsnü zanlarını kırmamaya mecbur olduğumdan şahsımın gizli fenalıklarına perde çekmek bir enaniyet olur mu? Ve ma uberrü nefsî inen nefsel emmâratü bis-sûi illâ mâ rahime Rabbi ayeti kerimesinin sırrıyla nefsi emmareme itimat edemem. Nefis kusursuz olmaz. Fakat şimdi bu zamanda ejderhalar İfritler hükmünde dinsizlik komitelerinin hücumları ve tahribatları zamanında müdafaamda bende görünen o sinek kanadı kadar kusurları görmek o hücum edenlere bir yardım hükmüne geçmektir. Ve 10 adet muhtaçlardan 5-6 bir icareyi nurun ilaçlarından mahrum etmektir. Bu nokta için ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç itimat etmeyerek Yalnız hakikatı Kur'aniye ve onun tefsiri olan hakayiki imaniyedeki kuvvete istinaden dünyaya ilan ediyorum ki bütün dinsizler toplansalar ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum ve başımı eğmiyorum ve izzeti ilmiyeyi kırmıyorum. Eğer bu bir benlik ise o hiçbir cihetle bana ait değil ve benlik olamaz. Salabeti imaniye olur. Zaten ben nasıl tabiatı icat itibariyle inkar ediyorum ve Risale-i Nur bunu kat'î isbat etmiş öyle de beşeri gurura, enaniyete, firavunluğa sevk eden iktidarı da tabiat gibi inkar ediyorum. Yalnız beşerin duası bir fiili dua nevinde samimi bir ihtiyaç ile cüz'i kespi bir makbul dua hükmüne geçer. Onu da Cenabı Hak kabul eder. Keşfiyat namındaki beşere lazım olan harikaları ihsan eder diye katî delillerle ilmi usulü dinin uleması kader ve cüz-i ihtiyari bahsinde ispat ettikleri gibi. Ben de aynel yakin derecesinde kat'i kanaatla feyzi Kur'ani ile Risale-i Nur'un hüccetleriyle evvela kendi nefsimde sonra herkesteki benlik ve iktidarın icat ve ihsan ve tevfik ilahinin yalnız bir perdesi olduklarını kat'î bildiğim için nurlara ve kardeşlerime ilan etmişim ki ben bir çekirdektim çürüdüm Az ve ihtiyaç ve samimi istemek ve fiili dua etmek neticesinde Cenab-ı Erhamur Rahim'in Risale-i Nuru o çekirdekten halkedip edip ihsan etmiş. Nur'un mektubatındaki bütün medar-ı medih fıkralar o nurani ağaca aittir. Benim hissem katiyen hiçbir cihette fahir olamaz, belki yalnız ve yalnız şükürdür. Öyleyse kainat adedince eşşükrülillah elhamdülillah elbaki hüvel سعيد نورسي